Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İnsanın bir fiziki boyutu var, bir de ruhi boyutu var maddi boyutu ve manevi boyutu da diyebiliriz. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen müminler olarak insanın sadece maddi boyutunu ele alıp manevi boyutunu yok kabul etmek ya da ihmal etmek olmaz. Böyle insanlık olmaz diye inanıyoruz, iman ediyoruz. Maddi boyutunu, bedenini de insanın ihmal etmiyoruz. Bir benzetme yapmak için bir insan tedavi edilen hastanede hangi bölümler var diye örnek zikretmek isterim. Büyük bir devlet hastanesinde bir acil servis ambulans bölümü var. Sıra beklemeden sediye ile gelinen acil bir bölüm var. Ağız var, diş sağlığı var. Beslenme diyet bölümü var. Biyokimya uzmanlığı bölümü var. Cildiye bölümü var. Çocuk sağlığı bölümü var. Dahiliye var dermatoloji var, endokrinoloji diye bir bölüm var, enfeksiyon hastalıkları bölümü var, estetik, plastik, cerrahi bölümü var, göğüs hastalıkları bölümü var, kalp hastalıkları var, kulak, burun, boğaz bölümü var, oranın nörolojisi var, laboratuvarı var, radyolojisi var, yeni büyük hastanelerde tüp bebek hastalıkları veya tüp bebek uygulama bölümü var. Hatta uyku bozukluklarıyla ilgilenen bölüm var. Daha da var tabii. Böyle ismi kolay telaffuz edilirlerle zikrederek başladık. Bu başlıklar bir hastanede insanın tedavi edilmesi, hastalandığı zaman tedavi edilmesi hatta hastalanmaması için mesela diyet bölümü bölümünde olduğu gibi hastalanmaması için ne yapması gerektiğini tarif eden bölümler var. Bunların tamamı her insan için her zaman gerekmiyor. Ama bir yerde mesela nefes alamayan birisini göğüs bölümüne hemen götürüyorlar. Elini kesen birisini işte genel cerrahiye götürüyorlar. Kabız olanı başkasına götürüyorlar. Gözü iyi görmeyeni göz bölümüne götürüyorlar. Bütününden insanın bedeninin ayakta kalması bekleniyor. Bu insanın fiziki yapısı, maddi görüntüsü olan bedeniyle ilgili. Başta dedik ki insanın bir maddi boyutu var, bir de manevi boyutu var, manevi kimliği var. Nasıl maddi boyutu insanın hastalanıyor, sakatlanıyor, işlev kaybına uğruyor, hemen onu hastaneye götürüyoruz. Onun bir hastane görmesi gerekiyor. Aynı şekilde insanın manevi boyutu içinde tıpkı maddi boyutunda bedeninde olduğu gibi hastalıklar olur. Bu hastalıklar da tedavi edilir. Bunun da hastanesi var. Bu hastanede yalanın tedavisi Dedikodunun tedavisi, ibadet yapmamanın tedavisi, kumarın tedavisi, faizciliğin tedavisi, zinanın tedavisi. Nasıl maddi bölümünde belli hastalıklar saydık. O hastalıkların da tedavisi için hastanelerde belli bölümler var dedik. Aynı şekilde insanın manevi kimliğinin de bir... Hastalık listesi vardır. Kibir, bir hastalık çeşididir. Tedavi edilmezse, nasıl enfeksiyonla ilgili bir hastalık tedavi edilmezse, insanı ya sakat bırakıyor ya da öldürüyor. Kibir mesela, bir manevi hastalıktır. Tedavi edilmesi lazım. Yoksa sakat bırakar. Neyi sakat bırakar? Manevi kimliği sakat bırakar. Mü'min şahsiyetimizi sakat bırakar veya öldürür. Öldürdüğü de olur. İmanı öldürür. Mesela insanın ağzından çıkan bir galiz söz. Haşa sümme haşa Allah'a sövmek gibi, Kur'an'a sövmek gibi ağzından çıkan bir söz. Bir hastalıktır. Bu acilen tedavi edilmesi gerekir. Eğer tedavi edilmesi öldürür. Manevi kimliğini tamamen öldürür. Mesela ibadet etmemek bir hastalık çeşididir. Tıpkı yediğini hazmedememek veya kabız olmak gibi. Nasıl onu gidiyorsun? Diyetisyen bir yemek listesi veriyor, spor tarif ediyor, bir şeyler veriyor. Aynı şekilde manevi hastalıklarımızın da bu şekilde tedavisi var. Çünkü insanın hem maddi yapısı, hem manevi yapısı yani hem bedeni hem ruhu bulunduğu gibi ruhunun da bedeni gibi tedavisi var. Çünkü beden sorun ürettiği gibi insanın manevi kimliğini oluşturan ruhi yapısı da sorun üretebilir, üretir. Sadece... Peygamberler bundan istisnadırlar. Peygamberlerin, peygamber olduktan sonraki dönemlerinde bu tip sıkıntıları olmaz. Buna biz akaid ilminde peygamber masumdur diyoruz. Ne demek peygamber masumdur? Ondan ruhi bir hastalık, manevi bir hastalık ve bir tövbe etmeyi gerektiren bir sıkıntı beklenmez. Allahu Teala'nın koruması altındadır. Peygamberlik makamını korumuş olmak için. Biz bedenimizin hastalıkları ile ilgili çareler aradığımız, hastane aradığımız gibi manevi sıkıntılarımız, hatalarımız, yanlışlarımız için de çareler aramak zorundayız. Ve bu çareleri başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere hadisi şeriflerde arayacağız. ümmeti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam geçmişindeki ulemanın bıraktığı Kur'an ve hadisi şeriflerden yoğunlaştırılmış tedavi yöntemlerinde arayacağız. Eğer Yalan söylemeyi örnek kabul edelim, faizi başka bir örnek kabul edelim, kibri bir örnek kabul edelim. Manevi sorunlarla ilgilenmezsek tıpkı damar tıkanıklığı kalp krizine, kalp krizi beyinde e, oksijensizliğe, beyindeki oksijensizlikte e, ölüme götürdüğü gibi bir küçük zannettiğimiz günah insanı imansızlığa kadar götürebilir. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar güzel örneklendiriyor ki bize ne buyuruyor? Yalan, üstüne yalan üstüne yalana götürür. Yalan söyleye söyleye insan facirlerden olur. Facirin sonu da cehennemdir bu. Ama ilk yalanla beraber tedaviye başvurulacak olsaydı bu bir yalan bin yalan olmayacak ve kişinin manevi kimliği ölmeyecekti. Bu sebeple bir kalp krizi hemen hastaneye taşındığı gibi bir yalan, bir faiz, bir galiz, söz, kibir, gıybet, Nemime, neyse Allah'ın haram ettiği şey, alkol, anne babaya saygısızlık, her neyse, insan hakkı, insanlara zulmetmek, hayvan hakkı, hayvanlara zulmetmek, bunların acilen tedavi edilmesi lazım. Aksi takdirde o bir yalan, o bir lira faiz, o bir lira hırsızlık, sonunda imansızlığa kadar götürebilir veya sakat bırakar. Sakat bırakarlar ne kastediyoruz? Cehennemde Allah'ın bileceği kadar uzun dönem yanıp yanıp cennete öyle girmeye sebep olur ki bu çok büyük bir pişmanlık nedenidir aslında. Bunun için insanın kardiyolojik sıkıntılarını hastanede tedavi ettirdiğimiz gibi manevi sıkıntılarının da tedavi edilmesi gerekir diyoruz ve bunu Tıpkı bedenine ait sağlığıyla ilgili bütün branşların bulunduğu yere hastane dediğimiz gibi insanın manevi sıkıntılarının bulunduğu yalan, hırsızlık, kul hakkı, hayvan hakkı, ibadet ihmali, ağızdan kullanılan sözler, elle yapılan işkenceler, çalmalar ne biliyorsak ne kadar kötülük bunların toplamının da tedavisi vardır. En büyük manevi hastalık, ölümcül hastalık küfürdür. Yani Allah'ı kabul etmemek, inkar etmektir, şirktir. Bunun da tedavisi var. Tedavisi olmayan bir hastalık yok manevi alanda. E bu sebeple bu tedavinin bir bütün olarak yapıldığı sistem adeta bir hastane gibidir. Yani Allah'a or, ortak koşan için, Allah yoktur diyen için, hırsızlık yapan için, alkol kullanan için, zina yapan için, kumar oynayan için, anasını döven için, e, insanlara zulmeden için, kamu malı çalan için vesaire vesaire, namaz kılmayan için, oruç tutmayan için her birinin bir branş olarak düzeltilmesi mümkündür. Kardiyolojiydi, cildiyeiydi vesaire de olduğu gibi bu sistemi manevi olarak toparlayan yapının adı da Tevbe'dir. Tevbe. Halid bin Velid radıyallahu anh müşrik olduğu için Uhud harbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye teşebbüs etti. Ondan seneler sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir numaralı Mücahid askeri komutanı oldu. Ne yaptı? Tövbe etti. Onun tövbesi neydi? Put Allah'ın ortağıdır diyordu. Suçu oydu. Onun tevbesi ne oldu? Allah tektir. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Başka bir gerçek yok bu dünyada. Demekti. Dedi. İyileşti. Bir numaralı, sağlıklı insan oldu. Filanca sahabi ma'iz. Radıyallahu anh, kalp krizi geçirir gibi bir şey geçirdi, zina etti. Zina, maneviyatın kalp krizidir. Tedavi edilmemesi halinde uzun binlerce sene cehennemde bırakacak, İmanlı gidebilirse. Ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, itiraf etti, cezamı istiyorum dedi, tövbe etti. İyileşti hastanede, tertemiz bir mümin olarak Rabbine gitti. Filanca filancaya bin lira zarar verdirdi. Bu manevi bir hastalık. Çünkü kul hakkı, kul hakkıyla ahirete gitmek büyük bir sorun. Ne yapıyor? Helal et hakkını, al şu paranı diyor. Elini öpeyim, helal et diyor. Hastaneye geliyor, ilgili branşa geliyor, kul hakkı branşına. Orada ona şu şu şu yapılacak deniyor. Yapıyor, düzeliyor, sağlam bedenle, sağlam maneviyatla, mümin şahsiyetiyle hayatına devam ediyor. Bunun için diyoruz ki insanın bedenine ait hastalıkların, sorunların tedavi olduğu yere hastane dendiği gibi maneviyatına ait sorunların düzelmesi de bir hastalık tedavisi gibidir. O da bir hastanedir ve adı tövbe hastanesidir. Bu mantıkla bakıp hayatımızı devam ettirdiğimiz zaman ulaşmayı umduğumuz sonuç tertemiz, annemizden doğduğumuz gibi arınmış olarak böyle 90 yaşında olalım Rabbimizin huzuruna kavuşmaktır. Eğer bu mantıkla yaşayamazsak bile bile hastalığa razı olarak veya hastalığı kendimiz üreterek ve tedavisiyle ilgilenmeyerek ahiretimize zarar vermiş oluruz. Küçük bir ayrıntıyı da kenarda tutmamız lazım. Yani günahlar ahirete zarar veriyor diye düşünüyoruz. Bu yüzde yüz doğrudur. Ama yüzde yüz yeterli değildir. Günah dediğimiz şey dünyamızı da batırıyor aslında. Tövbe edip, temizlenerek yani sağlığımıza, manevi sağlığımıza kavuşarak dünya hayatını da e, düzeltmek, sağlığına kavuşturmak hedefindeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim yani Allahu Teala'nın zikrinden, kulluktan uzak kalmayı dar bir dünya hayatı, bunalımlı bir hayat olarak bize tarif ediyor. Bu sebeple bugün Müslümanlar olarak biz büyük veya küçük, hangi günah olursa olsun farklı günahlara bulaşmış bir hayat yaşıyoruz. Bu bulaştığımız günahları da sigara tiryakiliği gibi veya başka bir tiryakilik gibi bünyemizin sindirdiğini zannettiğimiz sorunlar olarak görüyoruz. Bir kuşak haramları bu şekilde iç içe içine sindirerek yaşayınca geri gelen geriden gelen kuşaklar onun varlığını yani o günahın varlığını da hissetmiyor içinde olduğu halde ve o günahları tabii hakkı olarak görüyor. Düzelme oranı ilk nesilde yüzde %90'dı, yüzde ikinci nesilde yüzde düşüyor üçüncü kuşağa. Gittiğinde de ellinin altına düşüyor. Halbuki biz ilk yaratıldığımız günden son güne kadar bu dünyada günahsız yaşamakla yükümlü idik. Günahsız yaşamayı tam anlamıyla beceremeyeceğimizi bildiği için Rabbimiz bize bari sonra tövbe edin diye Büyük bir kapı açtı. Buna tövbe kapısı diyoruz. Hangi günah olursa olsun Allah'a şirk koşmakta da dahil, hangi günah olursa olsun muhakkak her günahın tövbesi vardır diye kapıyı bize gösterdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün ümmeti Muhammed olarak büyük büyük toplumlar, büyük büyük gruplar, şehir insanları, Mahalleler, evler, evlerin içinde anneler, babalar, çocuklar, kardeşler olarak hepimiz bu tevbe hastanesine gidip tedavi olmak zorundayız. Belki her hafta bir cuma vaazı dinleyen, bir hoca efendinin sohbetini dinleyen insanlar tevbe kelimesini belki senede yüz defa duyuyordur. Bundan eminim. Tövbe edelim. Hatta tövbenin sinirlenince kullanılan slogan ifadesi de vardı. Tövbe tövbe estağfurullah. Bir sinirlenme ifadesi olarak kullanılır. Demek ki hayatımızın çokça içinde kullanılan bir kavram bu. Ama iki noktada sıkıntımız var. Birincisi bu tövbe kullanılmaya kullanılmaya unutuldu, yosun İki, bu tövbenin nedenleri ve uygulamaları konusunda nasıl hastalıklarda koca karı ilaçlarına döndüğünde insanlar modern tıbba karşı ters bir iş yapıyorlar çoğunda da zarar ediyorlar sağlık açısından. Aynı şekilde bu tövbenin nerede, ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı konusunda yani koca karı ilacı gibi koca karı tövbesi diyeyim ben benzemiş olsun bir uygulama yapıyor insanlar ve tövbe gerçekleşmiyor. Tövbe gerçekleşmediği için manevi kimliğimiz güçlenmiyor, sakat sakat Müslümanlık yaşıyoruz. Tıpkı topal topal yürümek zorunda kalan ortopedi doktoruyla görüşmemiş bir ayağı arızalı birisi gibi. Rabbimin rahmetine ve yardımına sığınarak allah Teala'nın açtığı bu tövbe kapısını en geniş ayrıntılarıyla mümin kardeşlerime izah edeyim de o sayede Rabbim beni de nafret buyurduğu kullarına ilhak buyursun dinleyen mümin kardeşlerim de neler yaparlarsa tertemiz, arınmış, sağlıklı bir manevi kimlikle ayakta durabileceklerini öğrenmiş olsunlar. Dinimize ait, Kur'an'ımıza ait, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadislerine ait onlarca başlığı burada konuşalım istedim. Rabbimin enayetine sığınarak ve o yardım ederse başarabilirim diye düşünerek çok geniş bir perspektiften alıp tövbe konusunu işleyeceğiz. Bu tövbe konusunu çok uzun saatlerce, onlarca saat süreceği için bir cuma vaazı gibi, bir konferans gibi dinlersek başarı oranımız ya da alıp hazmetme oranımız zayıf olabilir. Şimdi neler konuşacağımızın fiilistini zikredeceğim. Ders süresince neler konuşacağımızın fiilistini konuşacağım. Bu fiilist gösterecek ki bize çok derin tahliller yapacağız bu hastanede. Çok derin tahliller yapacağız. Bu derin tahliller sayesinde tövbeyi ta Adem Aleyhisselam zamanından başlatacağız. Son insana kadar nasıl taşınacağını konuşacağız. İblisi tanıyacağız. Çünkü iblisi tanımadıkça neden ve nasıl tövbeyi anlayamayız? Bu geniş, çok uzun ve büyük bir proje gibi anlayabilmemiz için tövbeyi, konuşulanları not tutmayı tavsiye ederim. Özellikle Kur'an-ı Kerim hafızı olan kardeşlerim, okunan ayetleri, okunan hadis-i şerifleri, mümkün olduğu kadar da kaynaklarını zikredeceğim ki gidip ana kaynağından da müracaat etme imkanımız olsun. Takip ederler, not tutarlarsa kardeşlerim inşallah Teala yani bir tıp fakültesinde insan anatomisini çözüp Sonra doktor olduğu gibi insanların biz de bu manevi fakültede bir iznillahü teala Rabbimiz'in bizi yaratış tarzını neden günah işlediğimizi günah işlememe imkanımızın ne kadar var olduğunu ne zaman nasıl ve ne şekilde tövbe yapmamız gerektiği gibi konuları eline boyuna inşaallahü teala Rabbimi lütfettiği kadar izin verdiği kadar. Konuşacağız. Not tutulmasını hararetle tavsiye ediyorum. Başlıklar önemli çünkü yüzlerce başlık geçecek bu dersler içerisinde. Bu başlıkları e, önemsersek anlamaya yardım eder inşallah. Derslerimiz Allah'a yakın olmanın niteliği. Nedir? Bir insan en büyük gayesi olarak Allah'a yakın olmayı. Yani ve rizvanum minallâhi ekber. Allah'tan razılık. En büyük nimet kula. Allah senden razim diyor. Bu bir hedeftir. Bu hedefin ne olduğunu, nasıl elde edileceğini İlk dersimizde konuşacağız inşallah. Sonra bu gayeyle yani Allah'a yakın olmak gayesiyle babamız Adem aleyhisselamı yarattı allah Teala. Ve onu bu maksatla yarattığını ona izah etti. Emir buyurdu. Neden Adem aleyhisselam? Üstelik de Dünyada değil, cennet gibi bir yerde bu kaliteyi tutturamadı. Bunu konuşacağız ayetlerden. Sonra insanın üç yönünü ele alacağız. İnsan fıtratı, insan kulluk için yaratıldı, insan isyan ediyor. Üç kelime önümüze çıkacak. Bir derste bunu işleyeceğiz. Fıtratımız bizim melek gibi olmaya uygundur. Kulluk bunun için bize yüklenmiştir. Kulluk bir sınav olduğu için insan günahlara batıyor. İsyan edebiliyor. Bunu inceleyeceğiz. Sonra Allah-u Teala'nın E'raf suresinde bize haber verdiği şu meşhur ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye soru ve bütün mahlukatın, insanoğlunun ruhlar aleminde, evet sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi dediği bu sözleşmenin bugünkü hayata nasıl yansıdığını inşallah konuşacağız. Ve sonraki dersimizde Allah kullarına neler emrediyor? Emri nedir Allah'ın? Bunu konuşacağız. Ve Allah'ın emirlerini anlamaya muhatap olan bedenlerimiz olmakla beraber Bedenin nasıl kasları, damarları, ilikleri var. Bu manevi kimliğimizin de iç organları var. Buna kalp amelleri diyoruz biz. Bu kalp amellerinde ihlas, yakîn, tefekkür, huşu, murakabe, vera, tevekkül, muhabbet, raca, Sabır, şükür, rıza, haya gibi iç yapılanmamızın neler olduğunu anlayacağız. Birkaç ders bununla meşgul olacağız. Neden? Çünkü bir insanda mesela haya iç yapılanmamıza ait bizim böyle bakınca elimizi görmüyoruz ama mikroskobun önünde binlerce kas, kılcal damarlar, kalın damarlar görünüyor. İnsanın manevi kimliği incelendiğinde de haya diye bir şey çıkıyor. Tevekkül diye bir şey çıkıyor. Bu kaybolduğu zaman insan imanına mal olacak kadar büyük kayıplar yaşıyor. Bunları konuşacağız. Sonra insanoğlunun Allah'ın çizdiği çizgiden sağ ve sol tarafa doğru yalpalanmalarının temel nedenlerinden olan vesveseyi konuşacağız. Vesveseyi anlayacağız ki şeytanın menfezlerini en baştan yakalamış olalım. Bir başka dersimizde Allahu Teala Erhamur Rahimin olduğu halde merhamet edenlerin en merhametlisi, ondan daha merhametli hiçbir mahluk, hiçbir varlık olmaz diye bildiğimiz halde neden günah yarattı Allah? Neden günaha müsait ortamlar yarattı? Neden haramı cazip yapıyor? Neden erkeği kadına kadını erkeğe cinsel olarak kilitleyecek kadar şehvetli bir yapı içinde tutuyor onları? Sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bir başka dersimizde tevbe ve günahın ya da günah ve tevbenin Bizim yaşadığımız asır açısından geldiği son noktayı tespit edeceğiz. Günahlar Adem Aleyhisselam'la başladı. O zamandan bugüne kadar bu süreç nasıl geldi, şimdi hangi noktada onu konuşacağız. Bir başka dersimizde de özellikle de bu konuda kendisini not tutarak geliştirmek isteyen kardeşlerimiz için tevbe ile ilgili ayet ve hadis-i şerifleri, Derli bir şekilde bir derste okuyacağız inşallah. Sonra diyeceğiz ki o ayetler hadislerden sonra Tövbe Allah'ın kullarına nimetlerinden bir nimettir. Böyle bir başlık açacağız. Tövbe büyük bir nimettir. Nasıl güneş her gün doğuyor, ekinlerimizi yetiştiriyor, bizim su ihtiyacımızın karşılanması için güneş doğması gerekiyor, doğuyor, biz aydınlanıyoruz nasıl böyle tefekkür ediyorsak aynı şekilde tövbe de Allah'ın kullarının içi yarattığı bir güneştir diyeceğiz. Ondan sonra tövbe ve istiğfar arasındaki ilişkiyi ele alacağız. Tövbenin içine girmeye çalışıp tövbenin rükünleri nelerdir? Ne demek rükünleri? Yani namazın rükünleri var. İftida, tekbiri, kıyam, kırat, ruku, secde bunlar namazın rükünleri. Tövbenin de rükünleri var. Tövbeden sonra kul ne yapmalı konusunun içine gireceğiz inşallah. Ve bir başka dersimizde de şeytan dosyasını açacağız. Şeytan ve isyan neden var dünyada? Şeytanın yaratılma sürecini ayetlerle, hadislerle ele alacağız. Nasıl teşvik ediyor şeytan? Nasıl tuzağa düşürüyor? Şeytana karşı neler yapabiliriz? Bu soruların cevabı verilecek. Bir başka başlık açacağız. İnşallahü Teala helal ve haram konusu gelecek. Helal ve haram. Çünkü günahların çok önemli bir bölümü haramlardan kaynaklanıyor. Haramları ihmal ettiği için ya da önemsenmediği için insanlar, yani haramdı, değildi, bakmadığı için, işte ev kredisi deyip faize bulaştığı için şeytana çok büyük bir destek verilmiş oluyor. Şeytanın da projesi hazır zaten. Damgayı vurup, abone gibi işlem yaptırıyor. Bunu ele alacağız. Haramlar Helaller başlığı açacağız. Bir başka başlığımız günahların büyük günahlar ve küçük günahlar diye ayrılma şeklini ele alacağız. Çok geniş bir şekilde büyük günahlar nelerdir ona bakacağız. Büyük günah ne küçük günah ne küçük günah eşantiyon mu bize bağışlanmış günah mı yoksa tam aksine küçük günah bir fidan gibidir. O da su dökülürse üstüne büyür. O da kocaman bir ağaç olur mudur? Onu konuşacağız. Ve çok önemli. Belki de bu kadar uzun maratonlu bir ders yapmayı bana zorunlu gibi ikna olmaya sebep olan bir başlığımız var. Bu çağın hastalıklarından biri olarak günah teşhiri. Günah işlemek diye bir sıkıntımız var. Günah teşhiri diye başka bir sıkıntımız var. Günah teşki, teşhirinin ne demek olduğunu, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla yasakladığı halde, neden Müslümanlar bu dönemde yaptıkları rezaletleri sosyal medyalarında, dükkanlarında, vitrinde, evlerinde, buzdolabında veya sağda solda Teşhir etmekten neden çekinmiyorlar? Buna karşı ne tedbirler alınmalıdır? Bu böyle devam ederse, günah teşhiri bu şekilde devam ederse sonu nereye gider bunun? Başlıklarını ele alacağız Teala. Bir başka başlığımız da şirk başlığı olacak. Şirki Ebu Cehil'in düştüğü şirk olarak ele alacağız ama Küçük şirk, küçük diye bize tanıtılmış fakat büyüme riski taşıyan bir şirk çeşidinden söz edeceğiz. Orada rüya ve benzeri sıkıntılar gündeme gelecek. Zulüm nedeniyle insanların tövbe etmeyi zorunlu hale getiren e, suçlara nasıl düştüklerini ele alacağız. Tövbe diye bir başlık konuşurken zulüm muhakkak gündeme gelecek. Bunun tabi sonucu olarak zulmün konuşulduğu bir ortamda bu çağın sorunlarından biri olarak elektronik suçların, elektronik tecavüzlerin nasıl bir günah oluşturduğunu ve ne yapılması gerektiğini ders olarak konuşacağız inşallah. Ve Adem Aleyhisselam'dan beri var olan ama gitgide risk ve zarar oranı artan bir dosya açacağız. Sıla-i Rahim dosyası. Sıla-i Rahimi müstakil bir konu olarak ele alacağız. Neden? Çünkü hadis-i şerif çok net bir şekilde buyuruyor ki Allahu Teala her şeyi yarattığında yani bugünkü manada düşünmüyoruz tabii. Mesela gökleri yarattı, insanın ruhlarını yarattı, dağları yarattı, dereleri yarattı, cinleri yarattı, melekleri yarattı. Sulayih Rahim Allah'ın huzurunda dile geldi. Sılay Rahim ne? Akrabalık ilişkileri. Dile geldi. Dedi ki, nasıl konuşuyor Sulayih Rahim? Allah Allah. Yani bize böyle diyor peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Nasıl konuştuğunu Rabbimiz bilir. Dedi ki Selahiy Rahim: "Ey Rabbim, herkese hakkını verdin. Bana ne verdin? Benim hakkım ne?" Allah Teala da ona buyurdu ki: "Seni yerine getirene rahmet ederim. Seni bozana yani Selahiy Rahimi bozana da rahmet etmem. Tamam mı? Tamam ya Rabbim." dedi. Demek ki ahirette insanın başına gelebilecek en büyük azap sebeplerinden biri Selahiy Rahim i ihmal etmek. Teyzenin elini öpmemişin Beyzenin duasını almamışsın. Halana selam vermemişsin. Dedeni ihmal etmişsin. Sıla-i rahim arızaları büyük günah çeşitlerinden biri olarak ya yani keba'ir günahlardan biri olarak sıla-i rahimin boyutu nedir? Her şeyin fesada dönüştüğü, insanların birbirlerine kötü örnek olduğu bir zamanda sıla-i rahim yapacağım diye çocuklarımı menhiyatın bulunduğu amcamın evine götürecek miyim? Yani bunun zararı da olsa Sıla-i yapacak mıyım ben? Gibi sorularımız olacak. Onlara cevap vereceğiz inşallah. Ahlak ve günah bağlantısını gündeme getireceğiz. Ahlak dediğimiz şeyde biz, yani ahlakı kanunen bir müeyyidesi yok. İçki gibi büyük günahta değil, ahlak ahlak işte. diye. Yani ahlakı üçüncü sınıf bir konu gibi. Görüyoruz, halbuki bakacağız ki o konuyu işlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı ve imanı iki ikiz gibi bize tanıtıyor. Ahlakın gittiği yerde iman yok diyor. Biz Müslüman olarak ahlakı ikinci sınıf, üçüncü sınıf nasıl göreceğiz ki o zaman? Ahlakın ayrıntılarına gireceğiz. Ahlak ayrıntılarına girdiğimizde de özellikle mümin kardeşlik, konusunu nasıl ihya etmemiz gerektiğini ele alacağız. Müslüman toplumun bir bütün olarak Müslüman olabilmesi için o toplumda yaşayan fertlerin nasıl Allah için birbirlerine karşı sorumluluk taşıdıklarını konuşacağız. Bakacağız ki ahlak, böyle fantazi işte birisine ayağına yanlışlıkla bastın mı, affedersiniz anlamadan oldu demek miymiş ahlak? O düzeye indirilebiliyor muymuş? Onu göreceğiz inşallah. Bir başka konumuz kumar konusu olacak. Aslında bunlar kebair başlığında, büyük günahlar başlığında geçecek bunlar. Ama müstakil bir konu olarak neden açacağız? Çünkü yaşadığımız çağ, kumar konusunu ne yazık ki gündelik, günlük iş haline getirdi. Kumar çok alana girdi. Faiz gibi çok alana girdi. Mecburen bir fıkıh konusu olarak değil de tövbeyi gerektiren acil bir günah olarak faizle beraber bir başlık olarak bunu konuşacağız. Bir başka konumuz komşuluk konusu olacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Komşuluğu kıyamet günü en ağır problemlerden birisi olarak bize tanıtıyor. Ne buyuruyor? Cebrail Aleyhisselam komşuluk konusunda o kadar bana bilgi aktardı ki zannettim abi kardeş baba oğla mirasçı olabildikleri gibi kan bağından dolayı komşu da komşuya Mirasçı olabilecek zannettim. Yani sanki kan bağı varmış gibi diyor. Halbuki biz komşuluğu sadece komşunun arabasını çizmemek, komşunun camını kırmamak, biraz da gürültü yapmamak olarak anlıyoruz. Halbuki komşuluk onu kendin gibi bilmekmiş dinimizde. Dolayısıyla sen namaza gidiyorsan komşuyu da namaza götürüyorsun. Sen huzur bulduysan filan, uygulamadan ona da tavsiye ediyorsun. Bu ayrıntıları inşallah göreceğiz. Bir başka başlık açılacak. Din ve mukaddesat ile alay konusu. Bilerek, bilmeyerek, küçük zannederek, büyük olduğunu anlamayarak, nasıl olursa olsun Müslüman dini ile alay edildiği zaman bir. Bu alaya sessiz kalarak destek verdiği zaman iki, kebair bir günah işliyor. Bu kebair yani büyük günah işliyor. Bu büyük günahın kafir olma noktasına gitmesi de çok yüksek ihtimal. Dolayısıyla kıyamet günü neden tövbe etmeden geldin diye sorulacak ağır sorulardan biri dinle alaydır. Dine dair konularla alaydır. Bunun ayrıntılarına gireceğiz inşallah. Ve gerçek bir tövbenin nasıl gerçekleşeceğini ayrıntılarıyla konuşacağız. Kur'an'ımızın ifadesiyle nasuh bir tövbe nasıl olur? Yani yüzde yüz etkin bir tövbeyi konuşacağız. Tövbe tövbe deyip tövbe yapılabilir. Tövbe ettim diye insan anons yapabilir. Ama hangi tövbeyi melekler evet bu tövbe oldu diye bir kenara yazıyorlar. Ya da yani şu kağıdın bu tarafı temiz kağıt, bu tarafı yazılı kağıt. Günah işleyince kalbimiz böyle kirletiliyor. Melekler tarafından not düşülüyor bize. Tövbe edince bu hale geliyor. Ama... Kirli bir çamaşırı çeşmenin altında bir ay tutsan da bazı kirler çıkmıyor. Ona çamaşır suyu dökmek gerekiyor. Veya başka türlü oğmak gerekiyor. Ya da sıcak suyla yıkamak gerekiyor. Tövbe de böyle. Hemen tövbe ettim deyince tertemiz olmuyor. Hala lekeler duruyor. Belli şartlar var. Bu şartları uyguladığın zaman temizliyor tövbe. Yoksa her anında temizlemez. Tövbe ettim zanneder insan. O günahları kıyamet günü dosya dosya önünde bulur. Maazallah. Bu konuları inşallah ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Mümkün olduğu kadar, becerebildiğimiz kadar, Rabbimizin inayetinin bize ulaşması kadar ele alacağız. Teala. pratik konuları konuşacağız dediğim gibi çokça ayet geçecek çokça hadisi şerif geçecek ve çokça alemin kitabı geçecek bu çalışmayı yaparken Rabbimin inayetine sığınarak haddim olmadığını böyle bir konuyu işlemeye layık biri olmadığımı bilerek ama bir boşluk var o boşluğu özellikle genç neslin anlayacağı dille çok sade bir Türkçe kullanarak buna özellikle dikkat edeceğim inşallah. Mümkün olduğu kadar tek bir kelimeyi bile bir lise mezunu en azından anlamayacak düzeyde bırakmadan açıklayarak konuşacağım. Birinci kaynağım İhya-ı ulûm Dindir. Ee, yani herkes görecek ki e ya ulumuddin bu konuyu rahmetullahi aleyh İmam Gazali yani bir daha kimseye sanki gerek bırakmayacak genişlikte, ikna edici bir şekilde işlemiştir. Allah ona rahmet etsin. İkinci kaynağım da i̇bn Kayyim'in Medar-ı isimli kitabıdır. Bu iki kitabı esas aldım. Yani bu iki kitaptaki bilgiler bir insana yeterli, bazı modern konuları da mesela kumar konusunu, komşuluk konusunu gibi onlarca konuyu yaklaşık olarak 74 kitabı, işte doktora tezleri, alimlerin araştırmaları gibi eserlerden istifade ettim. Bu eserlerin, istifade ettiğim eserlerin kapak resimlerini, bir firiz gibi göreceğiz İnşallahu Teala Rabbim kabul buyurur tövbeye vesile oluruz Biz de tövbe edenlerden oluruz Çünkü Allahu Teala tövbe eden kullarını seviyor in Allahu bu tövbe eden kullarını seviyor ve umudum odur ki bazı İnsanlar diyeceğim de pek çoğumuzun hastalığıdır bu. Günah, tövbe, cehennem diye gündem olduğu zaman hemen filanca içki içiyor. O onu kastediyor allah Teala diye düşünüyorum. Kendisi memur olarak çalıyordur görevinden veya başka bir yolla ama faiz alana bakıyor hain faizle ev aldı diyor. E sen insanların, kamunun hakkından ev aldın. Şeytanın şöyle bir taktiği var. Hayırlı işlerde hep bizden alttakilerini gösterir. Mesela sadece cuma kılan birisine hiç cuma kılmayanı gösterir. Kendini evliyadan zanneder o. Kötü işlerde de daha yukarıda olanları gösterir. Mesela 5 kişi öldürmüş birisine 10 kişi öldürmüşü gösterir. Ooo biz daha bizim tövbemiz şey yok. O kadar büyük günah yok bizde. 5 kişi henüz der. Halbuki bir insanın öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi kadar suç. Yani şeytan çok iyi taktikler kullanıyor. O yüzden de mesela pek çok Müslüman kardeşim, e, tövbe deyince Namaz kılmayan oğlunu akla getiriyor. Dur bir dakika. Sen oğlunun yaşındaydın bir zamanlar sende de namaz sorunu vardı. Sonra ne oldu o işler? Tamam sen 30 senedir kılıyorsun. Ama 30 yaşına kadar da kılmamıştın. Ben onları kaza ettim. İşte onu konuşuyorum. Kaza ettin bitti mi iş? Tövbe gerekmiyor muydu bunun için? Var mı öyle ben sonra ödedim demek? Bunun bu bir suç değil mi? Allahu Teala istediğiniz zaman kılın mı dedi. Seneler sonra topluca kaza ettin. Senelerce bunun tövbesi yapılması lazım değil mi? Zina edene bakıyorsun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözde zina eder ha dediği göz operasyonlarını niye tövbe konusu yapmıyorsun diye düşünmeye vesile olmak istiyoruz. Bu dersler sayesinde inşallah ceala. Bir de sonunda göreceğiz ki şu dünyada suçu ne olursa olsun, ne olursa olsun insan öldürmekte dahil, faiz, zina, kumar ne olursa olsun. Ama ne olursa olsun, kaç kere olursa olsun, nerede olursa olsun, velev ki Medine sokaklarında olsun o suçun, Allah'ın tövbe kapısı bütün kullarına sonuna kadar açıktır. Tövbe etmeden gitmeyen inadına cehenneme girmiştir. Bunu göreceğiz. Kesinlikle bunu öğreneceğiz. Kıyamet günü o suçu, tövbe etmeden ahirete giden bir insan o suçunu, Cezasını çekerken ne kadar üzülecekse ondan fazla neden tövbe etmeden gittim diye üzülecek. Bunu göreceğiz. Bir başka hakikat daha göreceğiz bu dersler boyunca inşallah. Herkes tövbesini kendi yapar. Taşören tövbe yoktur. Kimse kimseye tövbe yapıp veremez. Kim günah işlediyse, kim eksiklik yaptıysa tövbesini de o yapacak. Peki bir günah işliyor birisi işlediği günahı filaanca ediyor tövbe et benim için bu çocuk oyuncağı böyle bir şey yok bir şey daha öğreneceğiz Allah'ın izniyle tövbe bekletildikçe zorlaşır mesela 18 yaşında A isimli günahı işlediğini kabul edelim birisinin. O gün onun tövbesi yağdan kıl çeker gibi dedikleri şekilde kolaydır. O 20 yaşına geldiğinde bu tövbeyi yapmak da kabul ettirmekte o kadar kolay değildir artık. Tıpkı bir çivi bir ağaçta bir haftada paslandığının bir senede ne kadar artacağını düşünerek anlayabiliriz bunu. On senedir paslı bir çivi rutubetli bir yerde ağaçta duruyor. O artık çıkmayacak kadar çürü, çürümüştür. Oksit onu bitirmiştir. Tövbeler anlık olmalıdır. Günlük demiyorum anlık bunu anlayacağız inşallah. Dolayısıyla anlayacağız ki dünyanın en akılsızı tövbe etmek için hacca gitmeyi bekleyendir. Ramazanı bekleyendir. Ölümün insanı dakikalık kovaladığı bir dünyada hatta saniyelik kovaladığı bir dünyada tövbeyi bir ömrün son kısmında o da olup olunacağı belli olmayan bir son kısmında haçta yapacağım diye nasıl oyalanır ki insan? Bunu nereden anlıyoruz? İnsanların mesela sakal bırakmayı yaşlılık günlerine havalesi. Halbuki sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Dolayısıyla bu bir ibadettir. Dolayısıyla bu yarına ertelenemez. Bunu ilk bıraktığın tövben olacak senin. Çünkü sakallığın tövbesi onu bırakmaktır. Misal konuşuyoruz hepsini. Namazların kazası için de böyle. Diyoruz ki tövbe anlıktır o an uzadıkça senin asılma gücünde azalacaktır Yani tövbeyi böyle asılıp da çiviyi çıkarma olarak kabul edelim O ne kadar yakın mesafedeysen o kadar güçle asılacaksın sen Bir şey daha öğreneceğiz. Hastalık gökten böyle taş gibi kimsenin kafasına düşmediği aksine şu şu işi yapıyorsun, şu mikrobu yapıyorsun, şu dikkatsizliği yapıyorsun. Bu hastalık oluyor olduğu gibi. Yani hastalıkların bir ortamı var. O ortam oluşunca hastalık ortaya çıkıyor. Mesela kalp krizi nasıl ortaya çıkıyor? Yıllarca yıllarca yanlış gıdalarla besleniyorsun, yanlış hareketler yapıyorsun, damarını eziyorsun vesaire. Evet. Başka türlü de oluyor ama bir sebep üzerine oluyor bu kriz. Günahlar da aynı şekilde belli bir sebep dizisiyle ortaya çıkıyor. Bir ortamın ürünüdür günahlar. Adem Aleyhisselam'ın babamız cennetteki günahı bir ortamdan kaynaklandı. O ortamın görüntüsünü Adem Aleyhisselam dikkatinden kaçırdığı için hataya düştü. Aynı şey bizim için de geçerli. Bu derslerin sonunda anlayacağız ki yani tövbe etmek için önce o ortama dikkat etmek lazım. Ortamı oluşturulmadan yapılan tövbe bir saat sürer. iki gün sürer. Bunu inşallah ayrıntılarıyla konuşacağız ve çok ciddi bir başlık çıkacak karşımıza. O da şudur. Tövbe nedir tövbe diye incelediğimizde, mesela yüz insana soralım, tövbe deyince ne anlıyorsun? Ne anlayacaktır? Günahlardan kurtulmak diyecektir. Doğru. Ama burada bir şey ilave edeceğiz. Tövbe bir ibadet çeşididir. İbadettir. Bir Müslümana ne kadar namaz kılıyorsun sorulduğu gibi, meleklerin kıyamet günü namazlarını bir sayalım bunun bakalım dedikleri gibi ne kadar tövbe yapardı diye de bakacaklar. Peki günahım yoksa? Ha senin günahın mı yok buna tövbe etsen? Nasıl böyle düşünüyorsun ki? Günah illa alkol almak mıdır? Allah'ı hakkıyla şükrederek anmak şükürle, huşu içerisinde namaz kılmak vazifen değil miydi senin? Hangi kıldığın namaz işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazdır diyebilirsin. Diyemezsin. E demek ki bir eksiklik var muhakkak. Ya günahlarda bir eksiklik olur yaparak ya da farzlarda, nafilelerde bir eksiklik olur yapmayarak. İşte bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben günde yetmiş defadan fazla İstiğfar ediyorum ey Allah'ın kulları siz de istiğfar edin buyuruyor. Ya Resulallah size ne günahın vardı da istiğfar ettin. Bir günahı yoktu. Ama o Allah'ı öyle bir biliyordu ki. O kadar büyük biliyordu ki Allah'ı. O kadar hakkıyla biliyordu ki Allah'ı. Şu mahlukat içerisinde melekler dahil, en güzel namazı kıldığı halde o namazı Allah'ın istediği namazın aynısıdır diye düşünmedi. Eksik buldu kendisini. Şükretmeyi ibadet biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ayağı şişecek kadar ayakta durmaktan e, namaz kılıyor. Ne yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun sorusuna ne cevap veriyordu? Şükreden bir kul olmayayım mı? Demek ki alkolik birisi, faiz yiyen birisi, hırsızlık yapan birisi şartlarını bahsedeceğimiz şekilde tövbe edecek. Hiçbir şey yapmayan birisi bu hiçbir şey yapmadan, kumar oynamadan e, vesaire günah işlemeden yaşadığının şükrünü yapması lazım. Şükretmiyorsa onun için tövbe edecek zaten. Nankör çünkü. Nankörlükten büyük suçu var mı? Dolayısıyla öğreneceğiz ki tövbe namaz gibi oruç gibi bir ibadettir. İnnellezîne yastekbirûne an ibâdetî seydhulûne cehenneme dâhilîn. O bana ibadet etmekten kendilerini büyük görenler yani tenezzül etmeyenler yüzüstü cehenneme yuvarlanacaklar. Allah Teala buyuruyor. O yüzüstü yuvarlanma Kimdir? Kim içindir? Allah'a ibadet etmeyenler içindir. E, tevbe de bir ibadettir. Kaliteli, yüksek bir ibadettir. Peygamberler buna sarıldılar. Ama tevbeyi biz sadece insan öldürenlerin, işte çok fazla hırsızlık yapanların suçu gibi görünce, tevbeyi ibadet olarak görmeyince, yanlışa düşüyoruz. İnşallah bu dersler süresince bu yanlıştan da kurtulacağız İnşallah. Rabbimden niyaz ederim ki konuştuklarımız her şeyden evvel konuşanına faydalı olsun. dinleyenine faydalı olsun. yaptığımızın ihlasla yapılmasına, sürekliliğine vesile olsun. Rabbim de bizi rahmetiyle kuşatsın, mağfiretiyle kuşatsın, ile kuşatsın. Salimen, arızasız bir şekilde tövbemizi yapmış olarak huzuruna dönelim. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve Rabbil alein.